Turkey traditionally has been a place where people have studied the Sufi ways such as you've just described for us. And yet we know that there has been a change in the government policies with respect to uh, Sufi practices. How did the Reforms which were implemented by the uh, Atatürk regime in the starting in the 1920s in this country affect Turkish. Türkler tarihte tasavvukun tekmilinde e, büyük bir vazife ve gördüler ve hizmetlerde bulundular. Evet. Atatürk inkılaplarının Türkiye'de tasavvufu durdurmasının e, sebebi neydi? Hı. Ve bunun tesiri ne oldu? Atatürk tasavvufu ve sofiyi durdurmadı. Biz daha la mevcide illahu dediğimiz için Atatürk de haktan da ayırmayız biz. Bir inkılap olacaktı Bir millet inkılaba girmişti. O inkılabın yerli yerine gelmesi için belki zahirde sofi taslaklarına karşı yapıldı bu. Sofin esasına değil. Zahir görüşümüzde Halis olanlara da bu şey dokundu diyoruz. Hayır hiç dokunmadı. Gendilerinin Sofi zannedenlerin, zannedenlere yapıldı bu iş. Yoksa hakiki Sofi onlar hakta bildikleri için orada vakıflar amenad ederler. Benim mesela mürşidim Şeyh Sultan Hamit Zavalan'da, Bekir Sultan zamanında doğmuş. Ve şeydi atatürk zamanında ben mürşidimle daima sohbetteydim. Gidip geliyorduk, sohbet ediyorduk. Hiç kimse bize mani olan yok idi. Bir müddet muhakkak için tekkeleri kapadığını kendisi söylüyor mesela bir bir bir misal anlatayım ki bu misal yani gün, gün gibi asker olan bir hadise ve bunu Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdı bir de, de yazdılar ben atacağım kıssayı. Ben kendi efendimden dinlemiştim. Efendim de bizati Atatürk'le konuşan zatla konuşmuşlar. ve Öylece bana nakledildi yani. İstanbul memuru efendim Yahya Galip Bey Ümmü Şeran kendisi. Halifeteyeden Ümmü Şeran Şehriydi. Bir gece Caz şeyi vuruyormuş, çalıyormuş. Bu şey Yahya ya Galip Bey. Yahya Galip Bey'sin çalıyormuş, demiş ki Yahya Galip dönmüş. Atatürk dedi ki, "Şevendi kalk dedi bir Harmandalı Zeybek oyunu oyna." dedi. Demiş ki şeyvinde demiş paşam demiş. "Ben demiş bir halıbedi şey iyiyim." demiş. Harmandalı Zeybek oynamasını bilmem. Ama şükür sarac oldu demiş. Egelidir. O gayet bilir. Şükür sarac oynasın demiş. "Sen bana müsaade et. ben kalkayım burada bir halıbedi devranı yapayım." demiş. Onun üzerine Atatürk demiş, cevabın şeye, Yahya Galip demiş ki, o işi ben bir mütaketim için, e, Efendim için seddettim, ehlini yerine bak. vakitte bunu açacağım demiş, yapacağım demiş, ehillerini bulacağım. Na ehi elinden aldın demiş, ehline vereceğim demiş. Zaten tevhid üç kısma ayrılıyor, biz şimdiki üçüncü kısımdayız devhidin, yani Sofiye. Birisi la ilahe illallah, Allah'tan başka ve ibadete layık hiçbir ilah yoktur. İkincisi, la vabudu illallah. Allah'tan başka mağbud yoktur. Üçüncü menatip ki Sofiyenin itikadı, La mevcude illallah. Allah'tan başka bir şey olduğuna göre, her şey hak. Hak olduğuna kâiriz biz. Zira küllümün indillah'tır, her şey hak. Bitti o Kur'an-ı Kerim'e söylüyorum yani. Ma asâbeke min hasen efe minallah ve men asâbeke ve nefsik. Ku küllümün indillah. Her şey haktandır. Biz hak olarak kabul ediyoruz yapılan harekâtı. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir takım, bir takım, esrar ilahi vardır ki, insanların idraki bu esrara ilişemez. Mesela ne gibi? Allah e, Firavun'un kucağında Musa'yı büyütmüştür. Akıl olsak e, Musa Firavun'un kucağında büyümemesi lazım gelirdi. Ha, onun için ısrar-ı ilahiyedir bu. Allah böyle tecelli etti, öyle oldu. Külüm indiler. Allah'tan kabul ediyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Yani sofya mani oldu. Falan. Hiçbir şey mani olmamıştır. Yani hmm. Sofi, Sofi'yim zanneder. Sofi tasaklarının belki onlara, onlara karşı bir cephe alınmıştır. Fakat e, bunun içerisinde bazı ehl-i belki incinmiştir. O da insanlıktır galib kuldur filan. Allah'tandır hepsi. Evet. Bu güder verdiğimiz marvat ve kafidir. Çünkü fazla fazla esrar ilahiyi de açmaya kalkarsak ki ben Allah bana bunları bildirmiştir bazı şeyleri. Herkesin hafızası ve idraki bunu kabul etmeyecek ve akıl terazisi de bu esrarı çekmeyecektir. Onun için bu yeterli Anlayan Anlayınız. Anlayana ama bir şey yok. Ana şu mevzuyu bağlayabiliriz. Asumandır kubbesi. Hep ahtaran kandilleri, bütün yıldızlar kandilleri. En ziyabahşa kanadili güneşle mahtır. En parlak kandili de güneşle aydır. Sıdd edilmekle de tekaya kaldırılmaz zikri hak. Tekke kap kapatmakla Allah'ın zikri kaldırılmaz ki. Cümle mevcudat zakir, kainat dergahdır. Çünkü hiçbir şey yok kainatı Allah'a zikretmesin. Allah'ın varlığını inkar eden bir münkirin vücudunun her zarisi Allah'a zikreder. Allah öyle diyor Kur'an-ı Kerim'inde, beni zikretmeyen hiçbir şey yoktur, hepsi beni zikreder, fakat anlayamazsınız diyor kulların, umumi dildir kaide, bu ayeti gereğine umumi dildir, yani ekseri halk anlamaz manasına, yoksa duyanlar duyuyorlar, şu istemliydi, şu demirdi, şu çamurdu, bu kuştu, bu ağaçtu, bu hepsi Allah zikretmekte, duyan duyuyor zikur daha, ama anlamayana bir şey yok, her şey Allah diye feryan ediyor.